O mağo mara bedan şehbar <gülüyor> bakeriman karha düşvar nist huzura varmak için bende takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme hüt hüt ki kuşların ulusudur Süleyman peygamberin müsteşarıdır o alimdir fazıldır hüt, hüt. Sözü özgedir, sükutu cana şifadır. Cümle kuşlar bilir hüdhüdün kıymetini. O ki kuşlar meclisinde söz sahibidir. Bir gün cümle kuşlar toplanır. Hüdhüd, elinde hüllesi, başında tacıyla gelir, meydanda durup Söz alır, ben de Süleyman aleyhisselam yadigâriyim. Görmediğim berrubah yoktur. Nebiler sırrın bilirim. Kuşların menzilinden haberdar. Ol menzil ki simurtlu. kuh kafın ardında oturur. Kuşlar sultanıdır. Hem gönüller dermanıdır. Düşün ardıma. Varalım kaftanın ardındaki o kutlu dergaha. Yüzler sürelim izine. Yolunda refik olalım. Maksadımıza vasıl olalım. Ki şükürler olsun... Sultanımız vardır. Kullar, sultana gedadır. Böyle dedi Hüfrü. Kuşlar can özüyle dinlediler onun kelamını. Yürekleri gönendi, kanatları kımıldandı. Simurg'ı aramak için düştüler yola. Yol, terbiye eden bir kudretti. Tu meyûmara bedar şehvar niist, bakerim an, niist. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle, Allah ve Allah dostlarıyla iş görmek zor değildir, gam yeme. Kültür dünyamızın ve tasavvuf dünyamızın münevverlerinden çok sevdiğim değerli hocam Emir hoca efendi genelde sohbetlerine hep bu beyitle başlar. Hatay'ın daha güneyinde 13 kilometre daha güneyinde bir Türk köyü var. Son Türk köylerinden birisidir. Bizden sonra Arap köyleri başlar. Ondan sonra huduttur. Köyün adı Ermence. Ermence. C takısı coğrafyada isimli. Işte. köplüce, Sütlüce, köplüce gibi. Hangi akıllı adam geliyor ki? Diyorlar ya bu Ermenilikle ne alakası var? Burası öz mü? Öz Türk köyü ismini değiştirelim. Halbuki Ermanlar bir Türk boyudur. Onun hocası, o babasıdır. Anlatmıştır belki. Çünkü babası imam şeyde. ilk hocası öyle diyelim. Kur'an-ı Kerim'i ondan okumaya başlamış. Nitekim ilk bilgilerini dedesinden, babasından, yıllarca imamlık yapmış olan dedesinden, babasından almış. Bir sohbetinde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 Hafızlığa babasından dışarı başlamış, genç yaşta hafız olmuş. Bu da eski genel kültürümüz bakımından da, özel olarak da dini kültürümüz bakımından da büyük bir avantaj. Yani bir altyapı. Hafız olan kişinin kabiliyeti varsa işte bu hıfzını kültürün her anılında kullanabilir. Toz oynardık. Çocukken toz toz savaşı varsınızdaki kar topu oynuyoruz ya biz toz oyun oynardık. Köy her taraf toz çünkü. Alırsın otakının üstüne atarsın. Aynen kar topu oynamak gibi toz topu oynardık biz de birbirimizle. Uzun eşek diye birbirinin üstünden atlama oynatılır. E ben hafızlığa başlamıştım arkadaşlar beni oyuna kabul etmezlerdi. Sen mushaf sayılırsın, senin üstünden atlamak günah, sen çekil bir tarafa falan diye böyle. Bir teyzem vardı mesela, Safiye teyzem. Babam uyur, tam o şeyin önünde, dolabın önünde. Oradan mesela bir şey alınacak, eşya alınacak, tabak, çanak neyse. Babamın üstüne geçip de öbür tarafa, onu beklerdi babam uyulması. Günahtır bira yavrum falan diye. Biz o zaman işte günahı, kutsalı falan onlardan öğrendik. Hoca bir vakıf insan, ben de bir vakfın başkanıyım. Vakıf faaliyetleri kapsamında sıklıkla görüştük. Zaman içerisinde o da Kültür Hoca Vakfı'nın misyonuna ve davasına inanınca ilişkiler her geçen gün sıklaştı, yoğunlaştı, adeta muhabbete kucaklaşmaya dönüştü. Mesela caminin vakıf zeytinlikleri vardı, zeytin ağaçları vardı. Onun kurumuş, düşmüş, kurumuş dalına bile kimse dokunmazdı. Vakıf malıdır, günahtır dokunulmaz diye. Yani. Ya, düşmüş, kurumuş artık orada rüzgar atmış, yerde duruyor. Al götür ocakta yak mesela o zaman odun, ocak falan mı? Ona rağmen... Vakıf malının kurusuna bile, yere düşmüş, odununa bile kimse dokunmazdı, günahtır diyerek falan. Osmanlı'nın son dönemindeki kimselerden onları görerek, burası önemli, onları okuyarak değil, onları dinleyerek, anlayarak, görerek, dizleri dibinde oturarak, onlarla birlikte susarak, ama o birlikteliği, meşki yaşayarak bugünlere taşıyabilen kimseler var şu i̇şte onlardan bir tanesi Emin Işık. Yani abdesti kitaplardan öğrenen değil de bir büyüğün eline su dökerek abdest almayı öğrenen ve abdest alışını seyrettiğiniz vakit abdestin nasıl öğrendiğini de o alıştan sizin seyrettiğiniz, anladığınız, kitabı bilginin ötesinde bir şeyin varlığını hissettiğiniz, zevki, muhabbeti tattığınız bir güzel insan Evet, öyle bir ortamda büyüdük yani, günah nedir, haram nedir, helal nedir, bunları bize hep çevremiz öğretti. Biz kitaplardan okuyarak öğrenmedik. Annemiz, babamız, ablamız, komşumuz, teyzemiz, onlar nereden öğrendik. Çünkü bu bir e, toplu bakış tarzıdır. Emin Aşık hocamızın kuşkusuz pek çok güzel sıfatı var ama ilmiyle amil bir insan olması bence onun en güzel hasretlerinden bir tanesi. Zira hoca yıllardır anlattığı mesneviyle adeta hallenmiş gibi mesnevinin üstübunu onun sohbetinde hemen cıcık verirsiniz. Hocayı dinlerken e, ana yoldan böyle tali yollara girersiniz, e, dolaşırsınız. Ondan sonra tekrar ana yola çıkarsınız. Bir bakarsınız ki aslında doğru yoldan hiç ayrılmamışsınız. Her meclisin e, tabii sözgüsü tabii sohbet başı. Yani bir yerde 5 kişi varsa Emin hoca ilk konuşmacıdır. Hatta bütün o ziyaret veya bir araya gelmenin tek sebebi Emin hocayı dinlemektir onun sohbetinde bulunmaktır. Böylesine bir kabiliyet ve hoş sohbet olduğunda 4 saat4 saat beraber bulunsanız sıkılmazsınız. Siz bir söylerseniz, hocanın on anlatacağı vardır. Siz bir fıkra söylerseniz, hoca on fıkra söyler. Ee, ince mevzulara girerseniz, hoca ince mevzulara girer. Yok biraz yani olsun derseniz, sıkıldık. Hoca sizden evvel davranır yani. Artık sıkıldığınızı fark etmiştir. Allah ne verdiyse gene o oradan açar ve anlatır. ...onun için e, Allah'ın böyle e, fazla e, kabiliyeti bir araya getirdiği bir müstesna kuludur. İlk okuduğum tam kitapta Hurşit ile Mahmiri'dir. O aşık hikayeleri vardı işte Kerem ile Aslı oh Mahmiri, işte Ferhat ile Şirin falan, Yusuf ile Züleyha... O çerçiler vardı, köye gelirlerdi, derliler Bu böyle aşık kitaplarını satarlardı. Dayım almış Mahmiri ile Hurşit ile Mahmiri'yi. Dayımdan da gittim baktım o okuyor, ben de aldım okudum. O yazda o kitabı okumuştum. Böyle hem okurdum hem ağlardım bazen. Yaşarsın yani o onun o Hurşit kimse o adam. Hayali bir kahraman tabii aşık. Sen de onunla beraber saç ay ağlarsın. Ondan sonra Hz. Ali'nin kesikbaşı, Hantalesi falan, Hz. Ali şeyleriyle, hikayeleriyle, büyük annem mesela kesikbaş hikayesini severdi. Her gittiğimde bana okuturdu. O zaten ezbere biliyordu. Bir de bana okuturdu. Haydi bakalım, oku bakayım bana şu kesikbaşı falan. Okuydu. Ah vah derken böyle şey eder. Meğer beni okumaya teşvik içinmiş. Emin hocamın bizde en çok iz bırakan taraflarından birisi çok mükemmel ve çok ahenkli Kur'an-ı Kerim okuması. Bazen e, okuma tarzını yani kelimelerle ifade edemezdik, çok etkilenirdik. Bunun sebeplerinden birisi hocamın okuduğu ayetlerin manalarını bilerek ve o onu e, okumasına yansıtarak... E, ...idra etmesiydi. Emin ışığı hafızların içerisinde nereye koymalıyız? E, bu soruya mutlaka yanıt vermemiz gerekir. Çok nadide insanlardan bir tanesidir Emin Hoca bu konuda. Kur'an'ı ahlakıyla birlikte üzerinde taşıyan, gerektiğinde bir Kur'an tavrı edası gösteren, bunu e, herhangi bir e, olay karşısındaki duruşundan anlayabileceğiniz, ee, şahsi olarak hoşuna giden ya da gitmeyen şeklinde değil ama İslam dininin ya da Kur'an ahlakının Hazreti Peygamber'e olan, yönelmiş olan bir şey karşısındaki duruşundan, hiddetinden, heybetinden o Kur'an vakarını hissedersiniz. Bu konuşmalarına da yansır. Kur'an öğrenmeye başladık. Öğleye kadar okula gidiyorduk. Öğleden sonra Kur'an öğreniyorduk. Tabi yasak Kur'an okumak. Köy çeşmelerinin üstündeki besmeleleri kazıttılar. Bu harfler yasak oldu diye. Tarihi kitabeleri kazıttılar. İşte İstanbul'da şimdiki divan edebiyatı, Ahmet Habakr'ın olduğu Sultan Ahmet'teki yer aslında Cevri Kalfa İlkokuludur. İptidai mektebidir orası. Mektep olarak yapılmıştır. Sultan Mahmut yaptırmıştır. O mermerin üstündeki hatta şeyindir, vesarinin e, Hattıdır. Nefis bir talik yazıdır o. Onu kazıttılar. Bakın gidin gör orada bir tarafı kazılı, bir tarafı duruyor. Pencerede nöbet tutardık. Pazardan gelen yolu gözlerdik. Oradan böyle büyük, böyle fotoğraf bir adam geldiği zaman. Ezan Türkçe okunacak tabii. Babam da Türkçe okumayı pek istemez. Tabii. Bana der çık oku şu ezanı falan. Eğer minarede ezan Türkçe okunuyorsa ben okuyorsam Türkçe, çocukum o zaman da 12-13 yaşındayım yani. Yani işte 34'te ben 1947'lerden, 46'lardan bahsediyorum. 12-13 yaşındayım. İnce, zil gibi bir ses. Ben okuyorsam, Türkçe okunuyor köyde bir hükümet adamı var demektir. Aynı muhabbet dünyasının insanlarıyız. Şöyle ki biz kendisini rahmetli babam üzerinden tanıdık. Yazlıktayız, kanlıcadayız. Babam haftada bir veya iki gün İstanbul'a gidiyor, İmam Hatip Okulu'na uğruyor. Sonra kışlık evimizde akşam vapur saatini bekliyor. Bir akşam geldi, bugün dedi çok hoş bir delikanlı geldi. Hem kibar hem zarif hem hizmet ehli hem de gayet hoş, Kur'an-ı dinledik dedi. İşte o gelen delikanlı, İmam Hatip Okulu'nun lise kısmına kaydolmaya gelen delikanlı, Emin abiymiş. 10 yaşında şeye gidiyorsun, okula başlıyorsun. 12, 13, 14 yaşında demek 15 yaşında ilkokulu bitirdim. Yani ortaokul, lise kafasıyla ilkokulu. Tabii çok hafif geliyor. Hafif geldiği için de biraz da çalışırsan çok başarılı oluyorsun. Hep pek iyidir benim şeylerim. Biraz da o yüzden, hep geç gitmemiş olmanın, biraz da olgun çağda gitmiş olmanın, çocukluktan az çok kurtulmuş olarak. Ondan sonra İmam Hatip okulları açıldı. Birinci sene yine göndermedi babam. Baba dedim, yaşım geçiyor, 17-18 yaşına geliyorum falan. Babam dedi ki, bunları dedi, İmam Hatip okulu açarlar dedi, dinsiz adam yetiştirirler dedi falan. Gö göndermek istemedi.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 Emin Hoca daha sonra İstanbul'a imamatip e, okumak üzere İstanbul'a geldiği e, yıllardan itibaren de İstanbul'da e, farklı bir kültür içerisine girmiş ve e, burada Fahiriz Hocamızda Nurettin Topçu Hocamızda efendim e, Yaman dedeyle tanışmış onlarla ilişkiler kurmuş, onların devamlı yanında bulunmuş, onlarla sohbetler etmiş, son zamanlarında bile onların yanından asla ayrılmamış birisidir. Nurettin Topçu'yla ilgili şöyle bir şey anlattığını hatırlıyorum. Nurettin Topçu rahatsızdır, Haseki Hastanesi'ndedir. Kendisini biraz ümitsiz gören Emin hocamız kendisine ''Hocam inşallah iyileşeceksiniz ve ben sizin notlarınızı, söylediklerinizi kaydedeceğim.'' deyince ''Yani iyileşeceğim de ne olacak?'' ''Efendim notlarınızı, bilgilerinizi kaydedeceğiz, kaydedeceksin de ne olacak?'' Efendim onları vatandaş okuyacak, istifade edecek, okuyacaklar da ne olacak? Bu millet Mevlana'yı bile okumamış, anlamamış da beni mi okuyacak, anlayacak diye efendim bir yaklaşımını aktarmıştı. İşte ben 60 darbesi günü Nisa mezunuyum. 27 Mayıs 1960 mezun. O gün son derste Nurettin Topçu'nun dersi vardı bize, dört saat. Din sosyolojisi, din felsefesi, bir de işte din psikolojisi. Dört saatlik ders var, zaten cuma günü dört saat yapıyorduk, cuma namazına kadar. Ben ihtilalden daha çok hocanın o dört saatinin yanmış olmasına üzüldüm. Yol dediğin meşakkatti, çilesi çoktu, rahmeti vuslattaydı. Yola çıkan çileye razı olmalıydı. Hütüt'ün ardı sıra kanat çırpan kuşlar, yolu gördükçe cayar oldular. Yola çıkmak kadar kolay değildi yolda olmak. Türlü mazeretler söyler oldular. Bülbül güle hasretten dem vurdu. Dedi, Ben bu yola düşen de bağrıma bir yangın düştü. Sergerdan oldum. İlla gülü isterim. Hütüt ona, ey bülbülü şeyler, şeyda gel etme. Bir gül için bin dikene düşme. Gülün ömrü azdır. Maksada ermekse cümleden evladır. Lakin dinletemedim. Bülbül döndü yoldan. Tuti geldi sonra. Dedi, ey hükrüt, ben şeker yerim. Şeker yersem cümle gökleri uçarım. Lakin şekerim yoksa dara düşerim. Hükrüt dil döktü ona da. Er dediğin şeker de yu zehri çer. Hak yolunda şeker nola. Gel etme. Çocuklar gibi şeker yoluna düşme. Busvattan ailen şeker mi vardı? Lakin dinlemedi. de döndü yolunda. Bir zaman sonra da tavus geldi. Dedi: Ey güdüt, ben bir vakitler cennet kapısında bekçiydim. Firideys ırmağından içeceğim. Canım cennet çeker. Bırak beni gideyim. Güdüt dil döktü tavusa. Aşık, maşukla seyrandadır ey Tavus! Hakkın divanında olmayınca cenneti ne edesin? Cennet dediğim, hüda rızasıdır. Lakin dinletemedi, tavusta düştü yolda. Böyle böyle geldiler. Hüt hüt önünde dertlendiler kuşlar. Kimi suya, kimi havaya, kimi korkuya, kimi Mehdab alaf etti. Ve azaldılar birer birer. Yol, birliğin nispetiydi. Yol bir olmaktı. Hocam gerçekten çok e, latif e, sözler söyler ve hikayeler anlatır. Zaman zaman aşkla işlenmeyen günah sizi cehenneme götürmez. Aşkla işlenmeyen, yapılmayan ibadet cennete götürmez derdi. Bu söz tabi e, bazılarının tuhafına gider ama Tam tamına bir hikmet sözüydü. Aşk ruhun ruhu sevmesidir, bedenin bedeni sevmesine şehvet denir diye ben Emin hocanın ağzından çok şaşıttım. Bu durumu biraz açmasını söylediğimde de yine hanımıyla olan muhabbetine değindi. Bir özel sohbette bunu hoca ifade etmişti. Hanımıyla uzun bir dönem yakın akrabası olmasına rağmen nişanlık sırasında sadece mektuplardan irtibat kurduğunu ve işte esas gerçek aşkın da ulaşılamayacak olan olduğunu Hoca Bu misali anlatarak sıkça söylerdi Efendim ben aşı oldum Eşimle tanışmadım Eşime aşı oldum Biz işte Onun annesi benim babamın amcası kızıdır Köye gelirler bize misafir olurlar biz şehre gittiğimiz zaman onlara gideriz Üç yaşından, iki yaşından beri tanıyorum yani kendimi tanıdığımdan beri. Biz çocukluktan beri aşı olduk. O da beni seviyormuş meğer ama belli etmiyor, söylemiyor. Ben de söyleyemiyorum. Sonra benim öteki halamın, öz halamın, bu üvey hala sayılır. Öz halamın bir kızı vardı. Çocukluktan beri beşik kertmesi derler ya. Hep Fatıma, Fatıma, Fatıma onunla yani nişanlı sayılırlardı. Herkes öyle olacak sanileri. Ben o da hırçın bir kızdı böyle biraz zengin çocuk olduğu için. Onların evinde ben iki sene kaldım. Ben onu istemedim. Bunu zaten seviyordum. Bu daha akıllı, sakin, görgülü, merhametli, şey çok şey. 30 sene İngiliz kraliçesidir. Yani 30 tane sana söyleyeyim. Yani, Hele hal öyle. Sevdiğim için değil, çok meziyeti olan birisi yani. Ben yokken nişanlamışlar zaten. Adana İmam Hatip Okulu'nda, ortaokulun ikinci sınıfındayken. Beni geldim baktım beni nişanlamışlar. Ne işte yüzük, çorap, kravat falan filan, nişan hediyeleri. Dedim ben bu yüzüğü takmam, istemiyorum. Ama çılgın gibi, deli gibi aşığım buraya. Mecnun falan benim yanımda sıfır kal.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 Evili ailesiyle geldi. Elde yok, avuçta yok, ben de yok, onda yok. Hakikaten böyle. Sırtıla çekti. Ha evlendik. Ben lise son sınıftaydım, 24 yaşındaydım evlendiğim zaman ve lise son sınıfta İstanbul'da evli okudum.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 Sabahleyin sersem sersem uykuda şeye gidersin, okula gidersin. Mutluydum. Çeketim vardı, paltom yoktu, karya vardı, üşürdük. Hiçbir şikayetim olmadı. Bir çay bahçesinde ailece oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Dedim, yengeciğim yok mu yeni şeyler? Var, var ama dedi bunu dedi. Emin abine itafen yazdım. Hep Mecnunlar Leyla'yı yararlar Burada da Leyla'nın Mecnun'a ithafını göstermek istiyorum dedi. Bunu da muhayyer makamında besteledim. Ve aynı zamanda da bir CD'ye de girdi. Çok sevilen, beğenilen şarkılarımdan biri olduğunu ifade etmek isterim. Allah'a bin şükür hiç aç kalmadık. Bir gün bile aç kalmadık. İşte hanım sıkışınca hanımın o bileziklerini götürüp satıyorduk. Ev kirasını veriyorduk. İşte ufak tefek böyle geçindik. Sonra o ötesi sene bir çocuğumuz oldu. ilk kız oldu. Sevda doğdu. Adını Sevda koyduk. Sevda benim hayalimdeki şeydi. O benim kara sevdamın eseri diye. Tabii ondan sonra işte beş sene sonra da Akif doğdu. Akif 28 Ocak 1966 doğumludur. Ee, Allah ikisini de bağışlasın. Beni bir gün üzmediler. Ders çalış demedim. Hatta yeter artık çok çalıştınız yorulmayın kızım falan dediğim olmuştur da. Niye bu dersi yapmıyorsunuz dediğim olmamıştır. İşte Akif lise son sınıfta. Fizikten ekmala kalmıştı. İnşallah sınıfta kalırsın dedim. <gülüyor> Niye dedi? <gülüyor> ben de. <gülüyor> şey tabii her yaşın kendine göre bir şeyi var. Şeyin dedim. Acısını çekersin. Sonra o sınıfta kaldığı şurada şey da verdi. Öyle yani çünkü ben okuyorum. Evde kitap var. Anne baba ne yapıyorsa çocuk da onu öğreniyor. Kendisini bizler hocaların hocası olarak isimlendiririz. Çünkü bugün Türkiye'de pek çok alanda akademik ve sosyal ve siyasi çalışmalar yapan pek çok insan onun ya derslerinden ya kitaplarından ya seminerlerinden ya da bizzat kendisinden bir şeyler öğrenerek hayata atılmıştır. Kanaatimce üslup farkı olacaktır. Kendinden sonraki dönemle Emin Hoca arasındaki fark. Çünkü Emin Hoca söyledikleri kadar, yaptıkları kadar bunun söyleniş ve yapılış şeklinin de önemli olduğunu bilen ve bunu uygulayan birisi. Ancak yeni kuşak, Emin Hocam'dan sonraki kuşak işin üstü buna... Çok özen göstermeden yapması gereken neyse, söylemesi gereken neyse hoyratça bunu yapıyor veya söylüyor. Ama Emin Işık hocam gerçekten üslubu çok öne alan bir kişiliğe ve kimliğe sahip. Bizim hocalarımız çok iyiydi. İyi dediğim şu, çok böyle fazla bilen, çok fazla öğreten değillerdi ama hepsi çilesi olan insanlardı. O devrin kimisi Fransız esaretinden, kimisi daha başka olaylardan dolayı çilesleri çekmişler, biçmişler. Aman Allah'ım! Mesela ezan Türkçeden tekçer eski haline döndüğü zaman, minare diplerinde, cami kapılarında, sokak başlarında binlerce kurban kesildi, adak kurbanlara. Acaba bu ezanın tekrar eski haline döneceğini görecek miydi? Yani biz böyle gözü yaşlı, Bağrı taşlı bir nesilden yetiştik. Sonra biz ne olduk? O fakültede hoca olduk. Birkaç derece aşağıya düştü. Tabi o hocalar vefat ettiler. Onların ömürleri bitti. Geldik. Biz onları görmüştük. Şimdi bizi görenler orada öğretim üyeliği yapıyorlar. Eğer içlerinde birkaç tane etkilenmiş olanlar varsa işte hatıradan, hayattan falan kendinde bir şey olmazsa talebeye neyi vereceksin kardeşim? Onlar bize gönüllerini verdiler, ruhlarını verdiler, duygularını verdiler. Sadece bilgi vermediler. Bak Nurettin Topçu'nun diyor ki hocanın vazifesi karakter inşa etmektir diyor. Sadece bilgi aktarmak değil. bilgi her yerde var, kitaplar bilgi dolu. Senin yalan yanlış orada yarım yamalak verdiğin bilginin esası kitapta var. O bilgi için kitap tavsiye edersin, çocuk okur, öğrenir, bilmediği yerine gelir, sorar anlamadığı bir şey varsa. Zaten esas eğitim odur. Emin Işık Hoca'yı 1970'li yılların başında tanıdım. O zamanlar İstanbul'da fikri anlamda konferans veren veyahut da verdiği konferansların büyük bir zevkle dinlenebildiği çok az insan vardı. Bunlardan bir tanesi de Emin Hoca'ydı. Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocaydı o. Biz ise ülke ocaklarında faaliyet gösteriyorduk. Hiç unutamadığım, fikrimizin oluştuğu, şekillendiği, Emin Hoca'nın o dönemlerde devleti kuran irade diye verdiği konferanstı. Türk milletinin devlet kuruculuğundaki e, ...özelliklerini çok güzel anlatıyordu. Yani milli kültürden, milli değerlerden... ...büyük kayıp var. Bu kaybın sebebi de... ...yani şöyle bir şey söyleyeyim... ...bu televizyonlar... ...işte bu şeyler... ...cep telefonları... ...iPad dediğimiz bu işte... Google'lar, tabletlerden falan oluyor. Bu bir şimdi müşterek bir başka tür bir insan yetiştiriyor. Mesela Keloğlan'ı tanımadan, Köroğlu'nu bilmeden mesela şeyi tanıyor. Polyamna'yı tanıyor. Kendi kahramanlarını bilmeden mesela koyboyları tanıyor filmlerden dolayı. Bu bakımdan Ha, ona hayran oluyor, onun gibi gülüyor, onun gibi yürüyor. Bunu yetişen rengin, işte şeyin, biz artık İstanbul kendi milli kültürünün merkezi değil. Hollywood'un bir kenar mahallesi. Şeye gidiyorum, Malezya'ya gidiyorum, aynı filmler. Hollywood, bütün dünyayı işgal etmiş. Mısır'a gidiyorsun, aynı Hacca gidiyorum. Yerli haberlerin dışında oynatılan bütün filmler Hollywood filmler. Sen kendi kültürünü böyle bir ortamda yaşatamıyorsun. Şunu çok net olarak ifade edeyim. Emin Bey, Emin abimiz bu çağ yaşayan bir Müslüman. Ve bu çağın fevkalade sakin ve sade yaşayan bir Müslüman. Hadiseleri gayet net bir şekilde, objektif bir gözle tespit eden... Yani bir fotoğraf objektifi gibi realitiyi tespit eden, realiteden kaçmayan ve onu İslam medeniyetinin o temel hükümleriyle, kıymet hükümleriyle, yargılarıyla yargılayıp neticeye bağlayan ve daima beşir sıfatını öne çıkaran bir önder, bir mürşit. Bunu çok net olarak ifade ediyorum. İnsanları korkutmayan. Ama insanlara taviz de vermeyen bir tavır içerisinde. Şimdiki üniversite seviyesi Osmanlı'nın ortaokul seviyesinden daha daha aşağıdadır. O günkü ortaokul, işte Celal, şey, Celal Bayar ortaokul mezunudur. Bir, Ahmet Dallı diye bir bankacı vardı. Bütün işte bu iş bank şeyi, Emlak Bankası'nı, ...yapı krediyi... ...Akbank'ı... ...üç dört tane banka kurdular. adam. Ortaokul mezunu. Ekonomi Bakanlığı yaptı. Ticaret Bakanlığı yaptı. Zaten üniversite gençlere şey ediyorlar... ...yani böyle... ...ya siyaset konuşuyorlar... ...yahut maç konuşuyorlar. Başka bir şey yok. 15 sene önce... ...üç sene, beş sene önce... ...okunmuş... ...bitmiş, oynanmış... Maçları konuşuyorlar ve onun münakaşasını yapıyorlar. O golü diyor kim atmıştı? Sergen atmıştı diyor falan. Nasıl atmıştı işte sol açıkta diyor ona gayet güzel bir şut verdi ki falan şey pas geldi diyor. O da koştu diyor doğru uzaktan diyor çekti diyor tam 90'dan diyor kaleciyi de avlayarak gol attı diyor yılın golü seçeneği. 10 sene olmuş nesini konuşuyorsun? Gelecek için, ben bu Türkiye için, bu milletim için, bu kültürüm için neler yapmalıyım? Vahut da oyun oynuyorlar işte, uyduruk şeylerle, o iPad'lerle oyun oynuyorlar şimdi. Dedikodu, dedikodu. Şun şunu demiş, bu bunu demiş falan demiş. Emin Hoca'yla daha da yakınlaşarak devam etti dostluğumuz. 1990'lı yılların başlarında ev sohbetlerine başlamıştık. Merhum Dilaver Cebeci, mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'nin yazarı olan şairimiz öncülüğünde Profesör Doktor Ümrü Sezen, Profesör Doktor Zeki Arslan Türk ve bir de Mehmet Gözay adındaki arkadaşımızla ev sohbetlerine başlamıştık. O sohbetler sırasında ülkemizin meselelerine çözüm getirebilmek için bir fikir platformu oluşturmaya karar verdik. Ve Türk Düşünce Hareketi böylece doğmuş oldu. Bunun fikir babalarından bir tanesi de Emin Işık Hoca'dır. Ve bu kapsamda hazırlamış olunan Türk Düşüncesi kitabı 55 bin tane basılıp ücretsiz olarak Türk gençlerine dağıtılmıştır. Emin Hoca, yani biz çok İstanbul dışına... Kayseri, Adana'ya falan mevlüde gittik uçakla falan. Emin Hoca yukarıdan nereden gittiğimizi söylerdi. Müthiş bir mekan hafızası da vardır. Yani şimdi uçaktan aşağıdan gittiğin yer neresi? Onları böyle nasıl tanıyorsa şurası şurası derdi, şurası derdi derdi yani. Böyle de bir özelliği vardır Emin'in. Şimdiki çocuklar tabiatı da tanımıyor. Tanımadığın şeyi de sevemezsin. O dereden şırıl şırıl akan sudan açıp içmediysen, çimenlerin üzerinde yalınayak gezmediysen, bu vatan dediğin şeyi nasıl öğreneceksin ki? Şimdiki çocuğun vatanı, karşı apartmanın duvarı. Ufku da o kadar. Emin Bey yetişmesi itibarıyla. Bizim e, kültürümüzün, sohbet kültürümüzün e, özelliklerini üzerinde taşıyan Osmanlı'nın o sohbete dayalı irfan kültürünün e, son dönemlerde yetiştirdiği yegane insanlardan e, biri olması sebebiyle anlattığını anlaşılır. E, söylediğini samimi bir şekilde söylediği için... Herhalde kendisine farklı bir bağlılığım oldu ve devamlı kendisini konuşmalarında takip ettim. Hoca demin söylediğim gibi Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş Osmanlı kültürüyle yetişmiş olanların yetiştirdiği bir nesil. Üç şey o Osmanlı'da. Müşterektir. Birisi din. İkincisi edebiyat, üçüncüsü tarih. Bu üç konuyu hakkıyla bilmeyen adam ne din adamı olabilir, ne vali olabilir, ne general olabilir, ne asker olabilir. Çok kültürlü, çok iyi yetiyor. Bu müşterek kültürdür. Buna bir de musikiyi katacaksın tabi. Musiki bizim müşterek Türk musikesi, klasik Türk musikesi. O Türk makamlarını bilmeyen, ondan anlamayan, adamı adam, adamdan saymazlar yani. Eskiden öyleydi. Aa. Yak sinem ya afgan musiki kültürümüzün en üst tabakasıdır. 7 büyük sanat mıdır? Güzel sanatlar. 7 tane midir? 8 galiba şimdi. Sinemayı da ona katıyorlar. 8 tane büyük sanatın en üst sırasında musiki vardır. Havaya düğüm çalmak derdi. Rahmetli Kemal Hoca. Hep öyle derler zaten eskiler. Musiki beste havaya düğüm çalmaktır. Boşluğa. Diyelim bir e, müzikiden Halilcan hoca Allah rahmet eylesin hocası olmuşsa mektepte ondan öğrenmiş olduğu bilgi bir başka müzik iş diyelim ki Kahni Karaca ile alışverişte imkan sağlıyor. Oradan öğrendikleri yani talibelikten başlayarak hep ilave ederek Mevlitanolu şu İstanbul'da işte cenaze dolayısıyla en çok mevlüt okutulan konodur biliyorsunuz bildiğimiz gibi ee, hemen hemen her müite girmiş oluyor. Evet işte Süleyman Çelebi hala 600 sene oldu devam ediyor. O bakımdan şeyin Arif Nehat Asya'nın bir mevlit hikayesi var. Diyor ki bu çocuklar diyor ben diyor yazın sokakta bizim sokakta hep oyun oynanırlar. Ben öğleden sonra biraz Uyku uyurdum diyor böyle bir saat kadar. Ama diyor çocukların gürültüsünden bu uykuları bana haram ettiler. Haram oldu diyor. Sonra diyor kayınbiraderim vefat etti. Biz onun için mevlid okuduk diyor. Aynı yerde, aynı evde. Aman ya Rabbi diyor. O küçük küçük çocuklar diyor. Hepsi diyor geldiler. Kimisi eşeğe oturdu, kimisi kapıda. Kimisi avluda. Kimisi sokakta pencerenin dibinde. Mevlit bitinceye kadar diyor, o çocuklardan çıt çıkmadı diyor. Hatta iki yaşında, bir yaşında çocuk ablasının kucağında diyor. İki saat Mevlit din. O haşarı çocuklar diyor. Mevlit dinlediler diyor. Ben onları gördükten sonra diyor, yazmış. Ben onları gördükten sonra diyor, ulan çocuklar. Benim uykum size helal olsun. <gülüyor> siz bu peygamberin mevlidine bu kadar saygı gösterdiniz hiç gürültü yapmadan saatlerce büyükler gibi dinlediniz ciddiyet kazandırıyor kutsala saygıyı öğretiyor peygambere sevdiği öğretiyor <gülüyor> Şimdi Emin Işık hocamız fevkalade açık bir gönlü olan ve öğrenme yeteneğini, öğrenme kabiliyetini hiçbir zaman elden bırakmayan. E, tabii ki Emin Işık hocamız eğer bir e, edebiyat ağırlıklı yöne yönelseydi bugün... Hiç belli olmazdı ki bir Mehmet Akif, bir Yahya Kemal, bir Behzet Kemal vesaire gibi şairler gibi olmasın elbette olabilirdi. Keza eğer bir musiki yönüyle, aldık yönüyle veya müzisyenlik yönüyle başka bir yöne yönelseydi yine bir Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Efendim Şefik Gürmeriç veyahut da efendim bir Saadettin Kaynak gibi bir bestekarda olamazdı diyemeyiz. Çok müzikiye kabiliyetim vardı. Müziki şinas olmamak için, beste yapmamak için direndim. Şimdi istesem yine yaparım. Çünkü makamları biliyorum, usulleri biliyorum, sesleri biliyorum, okuyorum zaten bu kadar içinde olduğum halde. Zaman zaman gelir aklıma şöyle, şunu da besle, boşver diyorum. Hmm. Beslekar, emin ışık olmayacaksa Özellikle biz fakülteye intisap etmeden önce hayatta olduğunu, bütün hocalarımızın kendisinden istifade ettiğini duyduğumuz Mahir iz Hoca gibi normalde konuşurken cümleleri de şiir gibi dökülen insanlardan, Nurettin Topçu gibi insanlardan feyiz almıştır. Dolayısıyla o edebi altyapı, onu aynı zamanda şiir yazmaya da, aruz vezniyle şiir yazmaya da, şiiri güzel okumaya da, anlatmaya da muktedir kılmıştır. E, Bendenize nasip oldu. Emin hocanın üç tane şiirini besteledim ve kendisinin de huzurunda bir konserde icra ettik. Efendim ben şair olmak istemediğim için olmadım. Yoksa şair olurdum. Akif'i çok seviyordum. Küçükten beri. Ben mesela... Babam şeyi çok severdi, Kuddüs'i divanını çok severdi. Kuddüs'i divanını babamla beraber okudum. İşte Mevlid, o kesik baş hikayeler hep onlar şey zaten, yani vezinli şeyler, manzum hikayelerdir. Mesela siret Nebi dediğimiz manzum hikayelerdir. Ben çocukken de çok yazdım. iki üç tane defteri attım sonradan. Yani o çocuk şiirleri. Aklımıza işte bir takım şeyler ama kendi duygusunu, insanın bir takım içten gelen duygularını dile getirmeli. O bakımdan mecbur kalmadıkça şiir falan yazmadım. Yani şair olmamak için direndim. Şiir yönü var. Yani muski'de hani okuyucu biliyordu diyelim ama gördüğüm belki çok fazla şiir de yok. 3-5 şiir içinde yani sırf şair olsaydı mutlaka ilk üçler arasına girerdi yani. Fakültede bizim olduğumuz koridorun adı deliller Çıkmazı'ydı. Oraya gelir Emin Bey odasına gelir, onu bulamazsa benim odaya gelir. Bir defasında yine geldi, Emin Bey odasında değildi, benim odadaydı, onu ulanınca gelmiş Çünüşen Bey, geldi, çantasından çıkardı birkaç sayfa. Al dedi, üç şiirini de besteledim senin dedi Emin Bey Biri rahmetli Mehmet Çavuşoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden, biri İlahiyat Fakültesi'nden Selçuk Eraydın, biri de o zaman sağ tabi Ali Murat Daryal. O şiir, Al-Murad Han de yazdığı şiir, bir aile meclisinde ilk defa okunuyor. Şiiri okudu, imza nim mecnun emin, yani yarı deli emin diye imza atınca... Hanımı isyan etti. Ya, dedi olur böyle şeydi. Sen tam delisin. Başkasına nasıl kaptırırsın? Dedi niye yarım deliymiş? Dedi filan. Ya hanım dedi bu tevazudandır, Sen bakma dedi. Bütüt belik namına nurmadan anlattı yolda. Kah nasihat etti, kah destanlar söyledi, kah can ateşine için için üfledi. Fakat bir bir çekildi kuşlar yolda. Kaldılar otuz kuş. Varsın, olsundu. Simurga varmak ferdi bir ihtiyaçtı. İş cemaatle olsa da her fert kendi özü için varırdı menzile. Yolun meşakkatini yok eden ferdin terakki derdi değil miydi? Otuz kuş da yeterdi. Otuz kuş kanat çırptılar, hak değil değil. Yedi vadiden açtılar, yedi vadide eğleştiler, yedi türlü dert görüp... Yedi türlü derman buldular. Yedi vadinin sonuncusu fena Vadisiydi Türlü mihneti çekip fenadan da geçince... ...beka vadisine eriştiler ve Simurg'un makamına erdiler. Kuşlar murada ermek üzere kanat çırpıp makama vasıl oldular. Candan geçip bekaya vardılar. Maksurda ulaştılar. Otuz kuş Simurg'a vardılar nihayet. Tasavvuf, insanın kendini saflaştırmasıdır. Saflaşma, süzülme, gelişme, ruhen yükselme manasına gelir. Şimdi biz iki şeyden, bedenimiz de hastalanıyor, doktora gidiyoruz, i̇şte üşütüyoruz, yahut bir yerimiz kırılıyor, çıkıyor, neyse işte kaza geçiriyoruz. Bunların birisi, birisi beden tevabetidir. İkincisi de ruh taba Dikkat Dikkatkun tane vardır bu müzehibe. Benim bir efendim vardı. Onu biz erte gideceğim. Hadi biz de istersen beraber gidelim falan dedi. Benim de tarikat düşmanıyım. Tarikat değil mi bütün cinlerim şey çıkıyor. Böyle yetiştim çünkü. Benim hocam da öyleydi. Gittik, uzatmayalım. Mithatpaşa Beytur efendime gittik. Vardık işte içeri girdik baktım bir nur yumağı gibi zayıf altın som altın görünüyor böyle besveli yay gibi inceciksi bir mahkû böyle adamı çarpıldı orada görünce mi kendisine Riştabdik dedi efendim dedimiz camimizin imamı dedi ziyarete geldik efendim elinizi öpsün dedi falan el öptüm falan Hoca efendi dedi Imam Efendi bir aşır şerif lütfeder misiniz? Bir Kur'an okudum. O zaman da genç ses falan filan. Ah dedi ne güzel mevla, Nahtü Mevlana sesi dedi. Nahtü Mevlana sesi dedi. Bunu diyor ama ben kafam hep başka bir de. Efendim fakir evlat daha kabul eder misiniz dedim. Az ben çıktı öyle. Otomatik olarak yani böyle. Düşünerek, karar vererek falan dedi ya öyle. Öyle akıntı oraya getirdi. Tebessüm ettik geldi dedi ya da bu Baş, dizimiz başına koyduk tekbirlerdi. Emin de tarikat şey etmez böyle karşıt o zaman. Sonra ben tarikata gittim falan düşünce benimle dalga geçti.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 Aldı beni kucağına koy dizine dedi. Başımı dizine koydu böyle sağ dizine, sağ yüzümü. Bir şeyler okudu. Tamam dedi, biz dedi şimdi sen bizim oldun artık dedi. Bize emanet edildin dedi. Yine bir gün bu Alif Sıroğlu hocamızın evine gitmiştim. hatlarını bakıyorduk. O hatlarda bir yazı gördüm. Çok içim böyle titredi, çok heyecanlandım. Yazı şuydu mu اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Ümreden de yeni gelmiştim. Biliniz ki içinizde Resulullah vardır diye. Çok etkilenmiştim. Bir şey dememiştim. Onlarca tablo vardı. Sonradan ertesi gün, bu cuma günüydü. Cumartesi günü Ali Üsteboğlu hocamız şey yaptı. Telefon etti. Size dedi bir emanet bıraktım dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra geldim baktım ki bu yazı. Bunun üzerine e, ertesi gün bir rüya gördüm, Efendimiz'i rüyamızda gördüm, sik gemi tekbirliyor. Bunun üzerine çok heyecanlandım, e, Emin hocama söyledim, e, Emin hocamın meşhur sözü var işte, ''Ben üç şeye inanırım, duaya çok inanırım, ondan sonra e, rüyaya çok inanırım.'' Çünkü kendisi bizzat kendisinden duydum. Fahrettin Efendi'den, Muzaffer Efendi'den bu rüya ile ilgili e, o meclislerinde, sohbetlerinde çok müstefit olduğumu söylemişti. Bir de espri yaparak ilaçlardan da aspirine inanırım diye. Bu rüyamı kendisine söyledim. Evladım bu güzel ama dedi. Bir de bizim görmemiz lazım dedi. Bunu 2000'lerin e, başıydı. Bu sonrasını atladım. Orada e, bir zaman geçti. Dedi ki, tamam işaret geldi, dedi. Beraber olduğumuz Halil abimiz var. Halil abini de al dedi, sikkenizi, hırkanızı alın dedi, gelin dedi. Ee, evine gittik, sikkemizi tekbirledi. Böyle başladık. Yani ben rüya üzerine gördüm. Bana sordular, sen neye inanırsın diye. Ben de dedim, ben üç şeye inanırım. Ben rüyaya inanırım, duaya inanırım, bir de ilaçlardan Aspirin'e inanırım dedim. Doktorların meclisindeydik de bir hastanede. Onlar sordular bana, ''Hocam sen neye önem verirsin, neye inanırsın?'' Yani önem verdiği şeyler nedir? Biz Ben dedim böyle. İlaçlardan da Aspirin'e inanırım dedim. Öteki ilaçlar hiç tesir etmiyor. En iyisi yine Aspirin'dir falan. Şaka olsun diye söylüyoruz tabii onları. Güldüler, gülüştük falan öyle. Gerçekten ama benim hayatımda rüyalar ve dualar çok yön vermişlerdir. Çok dua aldım ve çok şey ettim. Rüya gördüm. Hep rüyalar yol gösterir. Kafamda soru işareti olan konuları açmak istemiştim. Yani mürşetle irşad edilenin ilişkisi nedir? Ya da nasıl olmalıdır? Ya da günümüzde bu alandaki istimaller çok fazla hale geldi. Aslında buradaki problem nedir gibisinden biraz da yanlış bir soru sordum aslında. Ve hoca şunu söyledi: Sen de de hasta olduğun zaman e, doktora gitmiyor musun? Doktora gidiyorsun. Yani e, kendi hastalığını gidermek için çözümü kendi kendine bulmaya çalışmıyorsun. İnsanın da dedi nefsini düzeltmesi, nefsindeki hastalıkları gidermesi için bir mürşide gitmesi aynı şeydir. Evliyalık peygamber varisliğidir. Çok yüce ve değerli bir şeydir. Onun için sahteleri çoktur. Onlardan da sakınmak lazım. Onun da ölçüsü şudur. Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazreti Mevlana'ya icazet verirken diyor ki şimdi sen Allah adına Allah'ın kullarını irşad için görev yüklendin. Yüklendin bu sorumluluğu. Hakiki mürşit diyor. Canını, malını, telini Allah'a adamadıkça hakiki mürşit olamazsın. Artık sen yoksun, sen sen değilsin. Kimin adına konuşursan kendini ona emanet edeceksin. Allah irşat diyor Allah'a ait bir iştir. İlşa, i̇rşada soyunanlar bütün varlıklarıyla Allah'a teslim olmak zorundadırlar. Malını, canını ve tenini hak yoluna adamadıkça hakiki mürşit olamazsın. Bir, İkincisi sahtesiyle hakikisini nasıl ayırtacağınız dersen, eğer diyor bir insan, bir mürşid, irşatla ilgilenen bir kimse, etrafına kalabalık toplayıp onları doğru yola iletmek için çabalayan bir kimse görürsen, ona diyor bakacaksın. İnsanları kendine mi bağlamaya çalışıyor, yoksa Allah'a mı bağlamaya çalışıyor? Eğer diyor Allah'a bağlamaya çalışıyorsa, peygamberin yolunu gösteriyor ve kendisi orada sadece bir trafik memuru gibi yol gösterici vazifesi görüyorsa, işte o Allah ehli, hakikî mürşidtir diyor. E, mürşidin vazifesi odur. Ama insanları kendine bağlamaya çalışıyorsa, o şeytanın ortağı olan bir fesat ehlidir. Peygamber Efendimiz'e salavat, Efendimiz'e sevgi ve muhabbetle alakalı bazı ileri geri konuşmaların hem basında hem televizyonlarda bazı ismi hoca olan kimseler tarafından e, zikredildiği, konuşulduğu bir gündemdi o günlerde de. Biz de programımıza başladık. Birden şöyle bir şey deyiverdim. Hocam son zamanlarda Efendimiz'e salavatla ilgili ya bu e, gereksiz bir durummuş gibi bir algı var dediğim anda hoca bir celallendi. Ve artık benim hocayı kesme ihtimalim, yani programı e, yönlendirme ihtimalim ortadan kalktı. Bununla ilgili konuşuyor, hatta bir süre sonra daha da hiddetlendi, veriştirmeye başladı. Ee, şimdi, hocam bir eser diyeceğim ama cesaret edemiyorum. Epey bir sürdü bu. Ee, en sonunda e, dedi ki, şimdi dedi ağzımdan kötü şey çıkacak dedi. Hocam canlı yayındayız dedim. Ha peki dedi, hocam bir müzikî dedim o zaman. Oh çok şükür dedi, kurtulduk dedi ve canlı yayında ancak bu şekilde kurtarabildik. Ama ehlibey'te Beyt'e, peygamberimize ait o saygı-sevgi örtüsünü zedeleyen, ona doğru uzanan dillere karşı müthiş derecede bir Kur'an tavrı vardır. Bir peygamberi ya da nübüvvet tavrı vardır. Orası konusunda canını siper eder. Ha, bu örnek peygamber efendimiz ben oldum diyor benim artık diyor ibadete ihtiyacım kalmadı namaz orucu başkaları tutsun diyor. ben diyor murada erdim Allah'a Allah layık kul oldum e peki peygamber miraca çıktıktan sonra namaz kılmadı mı asas namazı oradan getirdi sen peygamberden daha büyük birisi misin ki Namazı terk ediyorsun yahut namaz üzerinden artık namaza ihtiyaç olmadığını söyleyebiliyorsun. Örnek peygamberdir ve Kur'an-ı Kerim'de tek örnek o gösterilmiştir. Ne müftüdür, ne hocadır, ne müezzindir, ne imandır, ne de diyanet işleri başkanıdır. Örnek tek o da Hazreti Muhammed'dir. Onun yaptığını yaparsan hem şeriatı uygularsın hem tarikatı uygularsın. Şeyh İmam-ı Rabbani'nin bir mektubatı var. Mektubatında diyor ki bir kişisine yazana. Vallahi diyor şeriatla tarikat arasında 40 kadar fark yoktur diyor. İkisi de Muhammed'in şeyi, Hazreti Muhammed'in şeyh'idin yoludur diyor. Birisi dış görünüşüdür, birisi iç görünüşüdür. Dışı içi ayrı olduğu zaman Muhammed ümmeti olmak mümkün. Dışı şeriatın kurallarına uyduruyorsun. İçini de onun ihlasına, samimiyetine, inancına, aşkına, muhabbetine uyduracaksın. Güzelin ne olduğunu bize anlatan, güzelliği tasvir eden insan çok. Biz güzeli ve güzelliği kendisinde seyrettiren, seyrettirebilen kimselere muhtaçız. Bize nasihat eden çok ama biz duruşuyla bize nasihat olan kimselere muhtaçız aklıyla kalbi, haliyle kâli çelişmeyen, bütün, muzdarip, gönlünde bu millete dair, bu ümmete dair bir dert taşıyan, bu dünyaya niçin gönderildiğinin farkında, onun hakkını verebilmek için de koşturan, çabalayan, diğer bütün yapmış olduğu işleri, işte bu çabaya, temas edebildiği nispetle kıymetli sayan, Kimselere muhtaçız. Emin şu Hocam, işte bu muhtaç olduk olduğumuzu bahsettiğim ve muhtaçız diye ifade etmeye çalıştığım portreye birebir oturan bir şahsiyettir. İnsan olmak ya, insan insan olmanın önemi, bütün bütün çabalar bunun içindir. Ahlakın da gayesi insan olmaktır, dinin de gayesi iyi insan yetiştirmektir. Eğitimin gayesi de iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. Hiçbir mektep hırsız yetiştirmek yahut da sahtekar yetiştirmek için açılmaz. Hep iyi eğitim diyoruz, iyi vatandaş diyoruz, halka iyilikleri dağıtan insanlar diyoruz. Bu, bu Bunu inkar, bunun değerini göz ardı etmek mümkün değil. Eğer bir cennet yaşamak istiyorsan işte iyilerin arasında yaşayacaksın. İyilerle beraber olacaksın. Ulu Beyler dizisinin ilkinde rahmetli Turan Yazgan hocamızı konu edinmiştik. İkincisinde Emrin Işık hocam ee, konu oldu. Ee, Emrin Işık hocam tesadüfen e, seçilmiş bir isim değil. Tam tersine uzun uzadıya. Ee, üzerinde düşünülerek tespit edilen bir isim. Öne çıkma sebebi ilim adamlığı, tilavet, nin yanı sıra e, halkın tamamını e, kucaklayan özelliği, e, 7'den 77'ye herkeste iletişim kurabilme becerisi ama bütün bunların da ötesinde, her türlü farklı düşünceye sahip kişi ve kuruluşları kucaklayacak hoşgörüsü bizi, Emin hocamızı tercih etmemizde etkili oldu. Hocanın bir gün şöyle dediğini hatırlıyorum ki bence gerçek sebebi buydu. İnsanlar dedi, sizi dinlemeden önce sizin bu devrin insanı önce görüntünüze bakar. Ee, ve onun hak mesajı vermenin asıl olduğunu ama bu hak mesajı vermek için kullanılan vasıtanın çağdan çağa, nesilden nesile değişebileceğini özetlediği şu sözleri de hiçbir zaman aklımdan çıkmamıştır. Ee, bir gün Emin Hoca Mevlana dedi eğer bu çağda yaşasaydı Mesnevi'yi yazmazdı. Ya dizi film yapardı ya sinema filmi çekerdi. Ya da dedi Mehmet Akif günümüzde yaşasaydı şiir yazmazdı, safaat oluşmazdı, kendisi belgesel yapabilirdi. Hoca sık sık sohbetlerinde bize sabrı ve şükrü tavsiye eder, tövbe etmeyi tavsiye eder ve ne yapıyorsak yapalım aşkla yapmayı tavsiye eder. Sanırım bu da bizim bugün insanlığın unuttuğu, bizim unuttuğumuz en önemli hasletlerden bir tanesi. Hasılı Emin Koca, İstanbul Beyefendisi duruşuyla, muhatabına tebessümle, hitap edişiyle, zarafetiyle, beyefendi kişiliğiyle, Süleyman Nazifle Yahya Kemal'in merhum İbnülemin Mahmut Kemal İnal için yazdıkları bir beyti hatırlatır bana. Hezargıp da o devri kadim efendisine, ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Beka Vadisi'nde maksuda eren 30 kuş, Refik olup vuslat buldu. Otuz değil, bir diler artık. Çok değil, tek diler. Onlar otuz sevdadan bir aşk elde ettiler. Bildiler ki Simurg oradadır. Simurg'un makamına ulaştıklarının farkındaydılar. Ama Simurg yoktu. İçlerinde menzilin serinliği vardı lakin... ...vasıl oldukları sultan neredeydi? Öylece kaldılar bir süre. Sura tecelli etti Sultan. Her birinin gönlünde yankılandı Simurg'un sesi. Mer Simurt'la kendileri de onları. 30 kuş yolun meşakkatinden geçip kendi özün bilmenin sırrına ermişlerdi. Simurt dediğim 30 kuş idi. Bildiler. Bildiler ki nefsini bilen Rabbini bilir ve aslında tüm yollar kendi özünü ermek içindir. Yol bir olmaktır. Otuz kuş, bir olmanın sırrında Simurg oldu. Simurg, Vuslat'ın ta kendisiydi. Otuz kuş, Simurg idi. Ve'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, inna nasamigna. Seeyatina ve kafir